953, numaralı konu, Hazreti Peygamber ile bir kadının kıssası, evet, bir kadın vardı, erkeklerle müstehcen şekilde konuşur, müstehcen hareketlerde bulunurdu ve kendisi çok çirkin sözlüydü, Rasulullah'ın yanından geçti, Peygamber o anda bir binanın üstünde oturmuş, trit kadın, bakınız nasıl oturuyor, kölelerin oturduğu gibi oturuyor, yine kölelerin yediği gibi yiyor, dedi, bu sözü işiten Peygamber, Allah'a benden daha itaatkar hangi köle vardır, dedi, kadın, kendisi, Kendisi yiyor, fakat bize yedirmiyor, deyince, Hazreti Peygamber, gel, sen de ye, dedi, kadın, o halde elinle bana yedir, dedi, Hazreti Peygamber ona eliyle yemek yedirdi, kadın, ağzındaki lokmayı benim ağzıma koy, dedi ve Resulullah ağzındaki lokmayı onun ağzına koydu, kadın bu lokmayı yedikten sonra hayası galip geldi ve bundan sonra ölünceye kadar hiçbir erkekle müstehcen bir şekilde konuşmadı.